Nitekim sarık sarmanın, erkeği kadına karşı üstün kullan meziyetlerden olduğu, insanın ahlakını düzelteceği, ağır başlılığını arttıracağı, meleklerin sarıklı oldukları ve sarığın müşriklerle müminler arasında bir alameti farika olduğu hususunda birçok hadis-i şerif ve rivayetler vardır. Şöyle ki, Nisa Suresi 34. ayette buyrulduğu üzere, Mealen, Allah'ın bir kısımlarını diğer bir kısma karşı üstün kılmış olması ve mallarından harcamış oldukları şeyler sebebiyle erkekler, kadınlar üzerine son derece hakimdirler. Ayet-i kirimesinde geçen üstün kılınma nedenlerini beyansa sadedinde el-keşşaf ve el-nesefi tefsirlerinde üstün akıl, güzel yönetim, fazla güç, Kararlılık, istikrar, sakal ve sarık gibi özellikler konu edilmiştir. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sarık sarın ki, hilminiz, yumuşak huyluluğunuz, halim selimliğiniz, vakarınız, ağırbaşlılığınız ve sükunetiniz artsın i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sarığı terk etmeyin, zira o meleklerin alametidir. Ve onu sırtınızın arkasına doğru sarkıtın. Ayşe radiyallahu anha şöyle anlatmıştır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman i̇bn Afın başına kendi eliyle sarık sardı ve ucunu dört parmak sarkıttıktan sonra şöyle buyurdu. Ben semaya yükseldiğimde meleklerin ekserisini sarıklı gördüm. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allahu Teala melekleriyle beraber cuma günü cuma namazında sarık saranlara salat eder feyiz ve rahmet yağdırır. Rükâne radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir kere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Gerçekten bizimle müşriklerin arasındaki fark, çıplak başa değil takkelerin üzerine sardığımız sarıklardır. Amr ibni Ümeyye radiyallahu anh babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sanki ben şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minber üzerinde, başında, ucunu iki omuzu arasında sarkıttığı siyah bir sarık bulunduğu halde görüyor gibiyim. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekatten üstündür. Yezid İbni Rükâne radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetim takkeler üzerine sarık sarmaya devam ettikleri müddetçe İslam fıtratı üzere daim olacaklardır. Yine İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sarık Mü'minin vakarı, Arap'ın izzet ve şerefidir. Araplar sarıklarını bir kenara koyduklarında, muhakkak ki izzet ve şereflerini terk etmiş olacaklardır. Sultanul ulema, Ali el-Kâri rahimehullah, El-Mekâletül azbe, Fil-İmâme vel Azbe isimli risalesinde şöyle buyurmuştur. Evvela şunu bil ki, Allahu Teala Teâlâ Hazretleri, Habib'in mertebesinin yüksekliğini açıklamak üzere Ali İmran suresi 31'den başlayan Habibim kullarıma de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymayı kulun Allahu Teala'ya karşı olan sevgisinin doğruluğunun şartı Allahu Teala'nın da kulunu sevmesinin sebebi kılmıştır. Mevla Teâlâ Ahsap Suresi 21. Ayetten itibaren buyurur ki, ''And ki elbette muhakkak sizin için Allah'ın Resûlünde çok güzel bir örnek vardır. Şu bilinsin ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine uyulabilecek olan işleri mübah, müstehap, vacip ve farz olmak üzere dörde ayrılır.'' Usul alimlerimizin açıkladığına göre, biz Hanefilerce sahih olan görüş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işleri arasından kendisine uyulabilecek vasıfta olan herhangi bir işin geride zikredilen kısımlardan hangisine girebileceğini, kat'i olarak bilmediğimiz sürece en az mübah olduğuna hükmederiz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ikindi namazının farzının iki rekatında selam vermesi gibi bir işi unutarak yaptığını veya yemek, içmek, ayakta durmak gibi insanlık hali yani beşeriyet muktezası yaptığını ya da teheccüd ve kuşluğun sadece kendisine farziyeti, dörtten fazla kadınla evlenebilme müsaadesi gibi kendisine mahsus olduğunu anlarsak, o işlerde kendisine uymamız gerekmez. Ama biz bu hususlarda şeriatın bizimle alakalı hükümlerine göre hareket ederiz. Bunların dışındaki işlerinde ise, o işin vacip veya müstehap olduğuna dair bir delil bulunmadıktan sonra, en az mübah olduğuna itikad etmek gerekir. Birçok haberlerde ve eserlerde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarık sardığı manen mütevatir olmaya yakın bir derecede sabit olmuştur. Yine böylece, Ümmetini sarık sarmaya teşvik ettiği meşhurdur. Bu hadislerin bazıları zayıf yollardan rivayet edilmişlerse de bunların toplamından bu hadisleri hasen hatta sahih derecesine yükseltecek bir kuvvet hasıl olmuştur ki bu da kesinlikle sarığın sünnet olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca sarık Mevla Teala'nın "Ey Adem oğulları, her namaz zamanı ziynetinizi takının kavli şerifinde emrolunan süslenmeye dahildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı zaman sırf ile durduğu hakkındaki rivayetse, sıcak ve benzeri bir zaruret veya evinde istirahat yahutta da sahabe-i kiram arasında sarıksız durmanın da caiz olduğuna işaret için olmuş olabilir ki, bütün bunlar namazın dışındaki hallerdir. Bundan dolayı, i̇mam Gazali rahimeullah, sıcak zamanda namazı beklerken sarığı çıkartmakta beis yoktur buyurmuştur. Zamanımızın fakihlerinin büyük sarıkla camiye gelip sonra ona küçük bir beze sararak sarıksız kılmaları son derece mekruhtur. Bazı Hanefi uleması buyurmuşlardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı giydiği sarık yedi zira yani yedi arşındı. Cuma ve bayramda giydiği ise 12 arşındı. Nitekim Cezeri Rahimehullah, Tashihü'l-Mesabih'te buyurmuştur ki, ''Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığının ölçüsünü öğrenmek için birçok siyer ve tarih kitaplarını araştırdımsa da bu konuda bir rivayet bulamadım. Sonra güvendiğim bir kişi, Şeyh Muhyiddin-i Nevevî Rahimehullah'ın zikrettiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biri kısa, diğeri uzun iki sarığı olduğunu, kısanın 7 zira, uzununsa 12 zira kadar olduğunu bana haber verdi. Şu da bilinsin ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere sarığın kuyruğunu iki omuzu arasına sarkıtır. Bazen kuyruk sarkıtmadan sarık sarar. Bazen sarığın ucunu çenesine dolar. Bazen takkesiz sarar. Bazen de sarıksız takke giyer, ekseri hallerde ise sarığın ucunu sarkıtırdı. İmam-ı Nevevi Rahimehullah, Şerhül Mühezzep isimli eserinde buyurmuştur ki, Sarığın ucunu sarkıtarak da, sarkıtmayarak da sarık sarmak caizdir. Bunların hiçbirinde kerahet yoktur. Zamanımızda bir kısım insanlar, sarık yemek içmek gibi adettir, dinden değildir diyerek sarığı terk etmişlerdir. Onların bu sözleri ekseriya başkalarını taklitten kaynaklanmıştır. Onların sözüne itibar edip sarığın adet olduğunu söylesek bile sarık adetlerin en şereflisidir. Çünkü o bütün Müslümanların ittifakıyla yaratılanların en şereflisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli adetidir. Nitekim efendilerin adetleri adetlerin efendileridir buyurulmuştur. Gerçek şu ki geride zikri geçen bu kadar hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere sarık dini i mübini İslam'ın şiarındandır ve bütün nebilerle rasullerin sünnetidir. cibril ile Emin'in sarıklı olarak inmesi sarığın faziletine delil olarak yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman İbni Af radiyallahu anh'a bizzat eliyle sarık sardığında sarığı böyle sarar. Zira bu daha güzeldir ve daha hoştur. Buyurmasa da sarığın güzelliğine delil olarak yeterlidir. Namazsa Allahu Teala'ya ibadet ve hizmettir. Onun huzurunda kirlerden tertemiz olarak durmaksa tazime daha yakın olduğundan ubudiyet hususunda daha mükemmel olur. Nitekim bir kralın huzuruna çıkacak kimsenin temizlik meselesine ne kadar dikkat ettiği görülmektedir. Bundan dolayı evla olan, kişinin namazda en güzel elbisesini giymesidir. Sarıkla kılınan namaz, takkeyle kılınandan eftal, takkeyle kılmakta baş açık kılmaktan üstündür denilmiştir. Çünkü bütün bunlar, hürmet ve tazimin en belirgin alametleridir. Sarığın Hikmetleri 1- Cismi muhafaza Şöyle ki, Sarık, sıcak memleketlerde, güneş şarpmasından soğuk memleketlerde ise, üşütmekten insanı muhafaza eder. Özellikle sarığın bir ucu çene altından dolandırılıp kulaklar sarıldığında, bu muhafaza daha ziyade tahakkuk eder. 2- Zînet ve tecemmil, süslenmek. Bu, her zaman sünnet olan bir şeydir. Nitekim Taberani, El-Mucemül Kebir'de, Ayşe radiyallahu anhanın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asabının yanına çıkmak istediğinde, suya bakarak saçını, sakalını ve sarığını düzeltirdi. Sarık sararak süslenmek, özellikle namazda Mevla Teâlâ'nın emri olduğundan, namazın sevabını kat kat arttırır. 9. Namazdan sonra dua yapmak da menduplardandır. Nitekim şu hadise bunun önemini ortaya koymaktadır. Rivayete göre Asr-ı Saadet'te Ebu Duycane denen bir zat vardı. Bu kişi sabahı kıldı mı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını dinlemeyi beklemeden acele çıkardı. Bir gün Efendimiz, senin Allah'a ihtiyacın yok mu buyurunca, tabii ki var dedi. Peki o zaman duayı işitecek kadar neden durmuyorsun buyurdu. O, benim bir özrüm var deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özrün nedir diye sordu. O da şöyle anlattı. Benim evim bir adamın eviyle bitişik. Onun bahçesindeki bir hurma ağacı benim bahçeme sarkmış bir vaziyette olduğundan gece rüzgar esince onun taze hurmasından bir kısmı benim bahçeme düşüyor. Benim korkum... Açlıktan dara düşmüş olan çocuklarımın uyandıklarında bulduklarını yemeleridir. Onun için onlar uyanmadan acele ediyorum, bahçeme düşenleri toplayıp komşumun bahçesine topluyorum. Bir gün çocuğumun bu hurmayı ağzını attığını gördüğümde, ey yavrum, ahirette babana rüsvay etme diyerek hemen parmağımı sokup onun ağzından çıkardım. O da açlığının şiddetinden dolayı ağlamaya başladı. Ben de ona, Canın da çıksa, haramın midene girmesine müsaade edemem dedim. Ve onu da, diğerleri de birlikte komşumun bahçesine götürüp bıraktım. Bunu duyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşardı ve o bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Kendisine falan münafık denilince, onu çağırtarak kendisine, şu bahçendeki hurma ağacını, cennette dalları yeşil zebercedden, ''Gövdesi kırmızı altından, yaprakları da beyaz inciden olan on hurma ağacına karşılık bana sat. Üstelik üzerindeki yaş hurma sayısınca iri gözlü huriler de senin olsun.'' buyurdu. O münafık, ''Ben veresiye satan bir tacir değilim, vaatle değil nakitle satarım.'' deyince, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an sıçrayarak, ''Ona mukabil falan yerdeki on hurma ağacını veriyorum ki, ''Medine'de öyle hurmalık yoktur.'' dedi. Bunu duyan münafık sevinçle ''Sattım.'' dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh da ''Aldım.'' dedi. Sonra onu Ebu Ducane radıyallahu anh'a bağışladı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Ebu Bekir, onun karşılığını gerçekten senin için üstlendim.'' buyurdu. Böylece Hazreti Sıddık da, Ebu Ducane de radiyallahu anhuma çok sevindiler. Münafık da karısına dönerek, bugün çok büyük bir kâr ettim diye kıssaya anlattı ve karşılığında on hurma ağacı alarak sattığım ağaç da bahçemde duruyor, ebedi ondan yiyeceğiz, ondan hiçbir şeyi sahibine ulaştırmayacağız dedi. O gece uyuyup sabah çıktığındaysa bir de ne görsün, o hurma ağacı kudret eseri, Ebu Du'cane'nin bahçesine intikal etmiş. O derece ki sanki o münafığın bahçesinde hiç bulunmamış. Bu durumu gören münafık da şaşa kalmış. Tabii ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir mucizesidir. Allahu Teala'nın kudretinde bundan büyük nice şeyler vardır. Namazdan sonra yapılması sünnet ve müstehap olan faziletli dualar Dualarım isimli eserimizde tafsilatlı bir şekilde zikredilmiştir. Namazın mekruhları ve müfsitleri. Namazın mekruhları 1- Namazın vaciplerinden bir vacibi kasten terk etmek, örneğin Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra bir sure okumayı terk etmek. 2- Namazın sünnetlerinden bir sünneti kasten terk etmek, örneğin rükû ve secde tesbihlerini terk etmek. 3- Namaz kılan kişinin elbise ve bedeniyle oynaması. Nitekim Yahya İbni Kesir radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu sizin hakkınızda altı şeyi kerih gördü. Namazda... Oynarcasına hareket yapmak, Sadakayı başa kakmak, Oruçta çirkin ve müstehcen şeyler söylemek, Kabirlerde gülmek, Cünüpken mescide girmek Ve izinsiz gözleri evlere sokmak, Yani başkalarının evlerinin içine bakmak. Namazın mekruhlarından dördüncü madde, Secde yapabilmek için çakıl taşlarını atmak. Ancak bir defa olursa mekruh olmaz. Beşincisi, bir defa dahi olsa parmaklarını çıtlatmak. Nitekim Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazdayken parmaklarını çıtlatma. 6. Namazda el parmaklarını birbirine geçirmek. Hatta namaza giderken bile parmakları birbirine geçirmek mekruhtur. Nitekim, Ka'b İbn-i Ucure radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz abdest alıp, abdestini güzel yapar. Sonra da mescidi kast ederek çıkarsa, sakın ellerini birbirine geçirmesin. Çünkü şüphesiz o namazdadır. 7. Madde Elini böğrüne koymak. Çünkü böyle yapmakla sağ el sol elin üzerindeyken, onu kavrayıcı olarak göbeğin altına elleri koyma sünneti terk edilmiş olur. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Namazda elleri böre koymak, cehennem ehlinin rahatlamak için yapacaklarıdır. 8. Madde Namazda boynu sağa sola çevirmek. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine erkeğin namazda sağ sola boynunu çevirmesinden sorduğunda şöyle buyurdu. O şeytanın kulun namazından şaldığı bir hırsızlamadır. 9- Dizlerini dikip kaba etleri üzerine oturmak. 10- Secdede kollarını yere sermek. 11- Erkeklerin namazda kollarını açık bulundurmaları. 12. Gömlek giymeye gücü yetenin yalnız şalvarla namaz kılması. 13. Elle selam almak. 14. Özürsüz olarak bağdaş kurmak. Çünkü böyle yapan namazdaki oturma sünnetini terk etmiş olur. Namazın dışında bağdaş oturmaksa mekruh değildir. Nitekim efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın namaz dışında oturmasının büyük bölümü bağdaş kurma şeklindeydi. 15. Erkeklerin uzatmış oldukları saçlarını başlarının üzerinde bağlamış oldukları halde namaz kılmaları. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçlarını bu şekilde bağlamış olarak namaz kılan bir adama rastladığında, ''Saçını çöz, seninle beraber secde etsin.'' buyurdu. 16. Başa mendil bağlamak veya... Sarığın başın etrafına dolayıp orta yere açık bırakmak. 17. Secde etmek istediği zaman ön veya arka tarafından elbisesini yukarıya doğru çekmek. Çünkü bu namaz için olması uygun olan huşuya mani'dir. 18. Elbisesini başı ve omuzları üzerine koyup ellerini elbiseye girdirmeksizin aşağı doğru salı vermek. 19. Ellerini çıkaracak bir açıklık bırakmayacak şekilde elbiseye bürünmek. 20. Elbiseyi sağ koltuğunun altından alarak iki tarafını sol omzun üzerine atmak veya bunun aksini yapmak. Değerli dinleyenlerimiz, namazın mekruhlarını sizlerle okurken 20. maddeyi en son paylaştık. Bir sonraki programımızda 21. maddeden devam edeceğiz.